وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve Arkadaşlar, kıyamet alametlerini işlemeye devam ediyoruz.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 Onların tarihini, görüşlerini e, öğrenmek isteyen e, El-Mekalitü'l-İslamiyyin, İmam Eş'ari Rahimullah'ın kitabında yine El-Fark Beynel Firak, yine el milal Ven-Nihal, yine Mecmu'l-Fetava İbn Teymiye Rahimullah'ın, yine e, i̇mam tahavinin Tehavi'nin e, Şerhül Akidetü'l-Tahaviyesine ya da Şerhül Akidetü'l-Vasıtıya İbni Teymiye'nin bakabilir.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 bu ümmetin de gruplara ayrılacağını zaten haber vermişti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İfterekat el-Yahud ala ihda au au sintayni ve 70 firke. Ve teferraqat nasara ala ihda au sintayni ve 70 firke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 Kuduzlu hastanın her damarına ve ekleminin, eklemine bulaşması gibi nüfuz edecektir. Allah sallallahu ve selam diyor, Kulluhe finnar illa vahide, hepsi ateştedir, birisi müstesna, o da cemaattır. El-Cema'ah Ve innehu seyahrucu fi ümmeti akvamun tecarabihim tilkel kama keme yetecaral kelebu bisahibih. La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 Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'in şu hadisinin doğruluğunu göstermektedir. Bakınız ne buyuruyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. La taqumu's hatta ta'khudde ummati bi'akhzi'l quruni qablaha shibram bi ve ziraaham bi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam benim ümmetim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 Onlardan başka kim var? Yani onlardan başka insanlardan kim var diyor. Başka bir rivayette ise Ebu Said radıyallahu anh'tan gelen rivayette ise Ashab soruyor diyor ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Allah Resulü vesselam onlardan başka kim olacak buyuruyor. İbn Battal bununla ilgili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 Nimet verdiğin enbiyanın salihlerin, sıddıklerin, şehitlerin yoluna ilet. Gairil bir <magdubi> aleyhim. Gazaba uğrayanların yoluna iletme. Yani Yahudilerin yoluna iletme. Veled <gülüyor> dallin sapıkların yani sapık olan Hristiyanların da yoluna iletme. O halde her gün Fatiha'yı okuyan milyonlarca bu insan bu insanlar niçin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 Ahzab suresi 36. ayette buyuruyor ki: "Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin izâ kadâ Allahu ve rasûluhu emren en yekûne lehum khiyâratun min emrihim. Ve men yusil lâha Mü'min erkek ve mü'min kadın. Allah ve onun rasûlü Aleyhissalatu vesselam bir konuda hüküm verdiği zaman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 Az önce okuduğumuz ayette bir pazarlık hakkımız yoktur dedik. Ve mekana lil mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve resuluhu emran en yekuna lehum khiyaretun Allah ve رسولü emri karşısında, Allah ve رسولünün emri karşısında Aleyhissalatu vesselam bir Müslüman diyemez ki hayır ben böyle yapayım, şöyle yapayım. Ya ya da Aleyhissalatu vesselam kadınların nasıl giyineceğini onlara emrettiği zaman hiçbir sahabe kadın çıkıp da demedi ki Ey Allah'ın Resulü ve Vesselam, Müşrikler bizlere özenmesi için, Onlara daha sevimli gelen kıyafetler giyelim. Böyle biz bire çarşaf giyersek, Bizi çok katı görmezler mi? Ya da Allah'ın Resulü ve Vesselam, Yani onların böyle bir fikir ortaya koyma, Resulullah ve Vesselam'ın emri karşısında, Pazarlık yapmak gibi bir anlayışları yoktu. Bugün bakınız,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 Ama biz deset türlerimizle cazip bir hale geldik. Yani gerçekten bu konuda e, şeytan aleyhine ale bizi aldatmak aldatmakta Yahudi ve Hristiyanların etkileri ve adetleri bizim üzerimizde şiddetli bir şekilde görünmektedir. Tabi.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 Rahimullah'ın yorumudur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor diyor ki: "La takumus hatta yub'as dajjalon kazzabun min Rasulullah." Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Buhari ve Müslim'de kayıtlı Ebu Hüreyre radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki: ve sellem buyurdu ki: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 Allah'ın resulüyüm diyeceklerdir. Yine Sevban radıyallahu ten gelen bir hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La takumu's saatu hatta telhaqa qabailu min ummeti bil müşrikin ve hatta ya'budu'l eutan ve inne seyekunu fi ummeti 30 kazzabun. Kullhum nebiyun. Ve ana khatemun nebiyyin la ba'di. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki ümmetimden olan kabileler müşriklere katılmadıkça yani onlar gibi putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimden nebi olduğunu iddia eden 30 yalancı çıkacak. Oysaki ben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 Ebu Hureyre radıyallahu hadisinde olduğu gibi bazılarının da bunların sayısının otuza yakın olduğu söylenmiştir. Yani bazı hadislerde yalancı peygamberlerin otuza yakın bazılarında ise otuz olarak gelmiştir. Bu otuz yalancıdan biri Museylemetül Kezzab'tır. Museylemetül Kezzab. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın hayatının son zamanlarında ortaya çıkmıştır. Yani aleyhissalatü vesselam vefat etmeden kısa bir süre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 Yemen'de Esved el-Anesi de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış birisidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat etmeden önce sahabe tarafından öldürülmüştür. Yani bu ikisi de gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatta iken peygamberlik iddiasında olanlar ortaya çıkmıştır. Yine Secah isminde,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 Ahmet Mirza e, Ahmet Ahmet Mirza Kadiyani e, hatırlarsanız geçen hafta Doğu bölgelerinden çıkan fitneler bahsinde bunu işlemiştik ama yine de sizlere hatırlatmada bulunayım Kadiyanilik diye günümüzde bu din mevcuttur e, o Kurucusu Mirza Gula Ahmet Kadiyani'dir. İşte az önce yalancı peygamberlerden e, sayılan yani peygamberlik iddiasında bulunan kişilerden birisidir. E, Mirza Gula Ahmet Kadiyani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 ve bu hütbeyi verdi ve orada şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam ve innehu dedi ki ve innehu wallahi la tequmus sa'atu hatta yakhrucu selasuna kezzab ahiruhumul ahiruhumul ahvar ahiruhumul Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki muhakkak ki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 yani bu yalancı peygamberlerden dört tanesinin kadın olduğunu da haber vermiştir. Nitekim İmam Ahmet Huzeyfe radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet etmektedir. "Fi ümmeti kezzâbûne ve deccâlûne seb'atun منهم işirûn minhum ve inni khátemun nebiyyin la nebiyye Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor diyor ki ümmetimde 27 tane yalancı deccal vardır.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 bir on dakikalık istirahattan sonra devam edeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.